Petulajcı grubu, Hz. Muhammed'in Türkçe olimpiyatları ve benzeri gecelere katılmasını salavat getirilen mekanda hazır bulunurum, mealindeki bir hadisle açıklıyorlar. Kutlu doğum haftasında yurtlarında peygamberimizin, yurtlarına peygamberimizin geldiğini söylemelerine de bu rivayeti temel alıyorlar. Onlara göre Türkçe olimpiyatlarının bütün bölümlerinde değil, sadece bu etkinlik çerçevesinde yapılan Hz. Muhammed'i anma gecesinde peygamberimizin kendisine salavat getirildiğinde oraya geldiğini söylüyorlar. Yine e, bir dizinin son bölümünde salavat getirildiğinde peygamberimiz mekanda beliriyor ve araba kullanıyor. Sizce bu hadisin sıhhat derecesi nedir? Şimdi bakın bu salavat kelimesi de gerçekten çok ilginç bir şeydir. Şimdi e, ahsap suresinin 56. ayetini açarım. Yani şu yanlışlarımıza bir bakar mısınız? Müslümanlar manadan nasıl uzaklaşmışlar? Asap Suresi'nin 56. ayeti diyor ki Allahü Teala burada İnna Allah ve meleiketehu busallun ale'n-nebi. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar diyor. Allah salat ediyor, melekleri de. Tamam? Biz ne diyor Allah? Ya ey veli dine müminler sallu aleyhi. Siz de ona salat edin. Ve sellimû tessîme ve ona selam e, selam onu selamla selamlayın. Ya da onun e, onun için esenlik ve güvenlik dileyin. Şimdi Allah diyor ki ben ve meleklerim salat ediyor diyor. Peki siz de salat edin dendiği zaman biz ne yapıyoruz? Allahümme salli diyoruz. Ya Rabbi salat et. Allah diyor ben zaten ediyorum, sen yap diyor. Yani şu karavete bakar mısınız? Peki salat ne demek? Peki Allah bize de salat ediyor aynı ayette. Kaçıncı ayet? 43. 43. ayet. Aynı surede aynı ayet diyorum. Aynı surede 43. ayette. Allah bize de salat ediyor. Bak diyor ki burada ve الذي يصلي عليكم Bak Allah ve melekleri bize de salat ediyor. Aynı kelime bakın değişen bir şey yok. Aynı kelimeler. Niye salat ediyor? Li yukhrijakum min adh-zulumat nur <gülüyor> karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarsın diye sizi. Peki, karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarma duayla mı oluyor? Eylemle değil mi? Peki Allah alır çıkarır. O zaman salat ediyor ne demek? Allah size destek veriyor. Peki Allah ve melekleri bu nebiye destek veriyor. Ey müminler siz de destek verin. Arkasından gidin. Ona uyun. E şimdi efendim bir salatu selam getirdiği zaman Rasulullah orada bulunur. Ya nasıl bulunuyor? Bakın ne dedi İsa Aleyhisselam şeyde? İsa Aleyhisselam ne dedi şeyde? Ee, Maide suresi 117. ayette kuntu ''Şehiden aleyhim ma dümtü fihim'' öyleydi değil mi? ''Ve kuntu aleyhim şehiden ma dümtü fihim'' İçlerinde olduğum sürece ''Onlara şahit oldum'' diyor. <gülüyor> yani şahittim, ne yaptıklarını görüyordum. ''Felemmâ teveffeyteni kunten terrakîbe aleyhim'' ''Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sen oldun ya!'' Ben bilmiyorum. Ya e Resulullah sallallahu aleyhi vefat ve etmedi mi? Cenab-ı Hak demiyor mu Resulullah'a? İnneke meytun ve innehum meytun. Sen öleceksin. Onlar da ölecektir. Fe imitte fehum halidun. Sen öleceksin de onlar yaşayacaklar. Bak Rasulullah'ın öleceği mesele biliyorsunuz Rasulullah vefat ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir şey vardır, hutbesi vardır değil mi? Kim ki Muhammed'e tapıyorsa Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa Allah hay ve kayyumdur. Hangi ayet? Ve maceral evet. Bak bu şey de diyor Allahü Teala 34. ayette, Enbiya suresinin yani 21. sure. Ve macerali beşeri min kabileler kolt. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik diyor, hiçbir beşere. İşte İsa'da, İsa da, Aleyhisselam da bunların içerisinde. Ef'im mitte fehum Halidun. Sen öldüğün zaman onlar kalacaklar mı? Kullu nefsin dæikatu'l-meut. Bütün nefisler ölümü tadacaklardır. Ya i̇şte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş. Dolayısıyla gelmesi bir şey diye bir şey söz konusu değil. Bu din istismarıdır. Bu Allah'ın dinini kullanarak insanları saptırmaktır. Bu iblis gibi doğru yol üstüne oturmaktır. Bundan vazgeçmeleri lazım derhal. Bu dünyadaki durum hiç önemli değil ama ahirette görecekleri. Ahirette bunlar birbirlerini suçlayacaklardır. Böyle giderlerse cennet yüzü göremezler haberleri olsun. Evet.